أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا أن هدان الله وما توفيق إلا بالله Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed Güzeller güzeli güzel mevlamın Güzeller güzeli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 Aydınlatmış olduğu, Taşımış olduğu bir nur gibi bir nurusuna sunabildiler insanla. Nefislerini onun yolunda feda edenler, Kazananlardı, kazanıyorlardı. sıl bir kapıydı, Ne büyük bir kapıydı ki, O kapıdan içeri girenler büyüyordu, Adım atanlar yüceliyordu. O kapıya uzananlar, bir aşk deryasına dalıyordu. En büyük çukurlardan çıkmış, En büyük pisliklere batmış, En büyük çirkinliklerle dolanmış olsalar bile. O ne kapıydı ki, Kendisine gelen hemen bir deryaya dalıyordu. Ve o derya tezkiye ediyordu, arındırıyordu. Amma ne arandırma. Bu kapı nurdu Nur esmasının sahibi Allah'ın insanlara gönderdiği Hz Muhammed Aleyhissel. Hayatın çekilmez olduğu bir devirde hayatın yaşanmaz olduğu bir devirde toprağın altının üstünden daha iyi olduğu bir devirde, Karanlığın zifiri olduğu bir devirde gönderilmişti o insanlığa. Hangi sırdı ki insanlığı şereflendirecek bir insan yaratsın? Hangi cömert eldir ki gökten uzansın, Rahmetinin, nimetinin ve hidayetinin kapılarını onu yeryüzüne açsın? Hangi iman, hangi azim, hangi gayret, hangi doğruluk, temizlik, güzellik, hangi alçak gönüllülük, hangi sevgi ve vefa duygusu, hakkı kutsal kılmanın eşsiz örneği, hayata ve hayat sahiplerine ne büyük hürmet. Güzeller güzeli, güzel Allah, onu bir lütuf olarak insanlara kendi vahyini ulaştırsın, ve kendi adına insanlara konusun diye gönderiyordu. Dahası onu elçilerinin soruncusu kılmıştı. Bundan dolayı da Allah'ın lütfu ona büyüktü. Onunla insanlığa gönderdiği lütuf büyüktü. Çünkü son uyarıcıydı. Son beşir müjdeleyici, son nedir sakındırıcıydı Duygular, ilhamlar, kalemler. Ondan bahsetmeye, yüceliğini anlatmaya kalksa donar kalır, diller lahil olur. Hayat onun güzel kokusunu tadamayacaktı, ta ki her kokudan önüne müjde olarak konuluncaya kadar. insanların yaşadığı her bölgeye elçiler gönderiyordu. Bu elçiler ilk daveti çağıranın kokusunu, Talimin doğruluğunu, öğrenmenin yüceliğini, peygamberlik nurunu ve Resul'ün rahmetini, sevgisini, aşkını taşıyorlardı. Evet gaye buydu, başka değildi. Müminler onu yönelmişler, onu hedef kabul etmişler. Öğretmen, muallim ve dost doğru kimse olarak bulmuşlardı. Geldiği kavminin geldiği topluluğun önderlerini dinine koşturan şey nedir acaba? Bunlar içinde Hazreti Ebubekir, Talha, Zübeyir, Osman Bin Affan, Abdurrahman Bin Aav, Sa'd Bin Ebi Vakkas var. Etraflarını kuşatan mal, mülk ve dünya şerefini bir tarafa bırakıp bulunmuş oldukları bütün varlıkları, bütün maddi ve eğlenceleri ellerinin tersleriyle etip de. Onları bir la çekip de illa hu dedirten, zorluk, sıkıntı ve meşakkat dolu bir hayata yönlendiren neydi? Zayıfları o sevgilinin himayesine sığınmaya götüren şey neydi? Mal ve silah bakımından en zayıf olduğunu gördükleri halde davetine koşuyorlardı. Bu sebepten Birçok eza ve cefaya maruz kalıyorlardı Korku içinde kötülüklere yakalanıyorlardı Allah Resulü bütün bunlara mali olamıyordu Allah Resulü kişinin anne babasından daha merhametliydi Herkese ve hepsini Hepsini kollayamıyordu Şefkat kanatlarının arasına almak istiyordu Ama küfür ama zulüm güçlüydü Öyle görüyordu kendini Cahiliye cengaveri, küfrün zirvedeki önderi, Ömer bin Hattab'ı çeken şey neydi? Allah Resulü'nün başını almaya gitti, onun kanını dökmeye gitti, onu öldürmeye gitti. Ama imanla parlaklığı kat kat artmış, aynı kılıcıyla iman düşmanlarına karşı bu sefer dönüverdi. Öldürmeye geldi, dirildi. Kendisini tutan katillere karşı bu sefer aynı mücadeleyi gösterdi. Neydi bunların kaynağı? Hiçbir şeyle alakalı olmayan, itibar sahibi Medine insanlarına, Yesribi insanlarına, korkulu bir denizi ürkütmek bağısına, ona biat etmeye yönelten şey neydi? Çünkü onlar biliyorlardı ki eğer Hz. Muhammed'e tabi olurlarsa Kureyş ve bütün kabileler, Yahudiler, Hristiyanlar, Ateşberesler hepsiyle aralarında çıkacak savaşlar mümkündü. Ama onlar bütün tehlikeleri göz ardı alıyorlardı ve koşuyorlardı aşk elçisine. Sebebi sebebi neydi? Müminleri sürekli arttıran, günden güne sayısını arttıran, eksiltmeyen şey neydi? O sabah akşam onlara, "Ben size ne bir fayda sağlamaya ne de bir zarar defetmeye malik değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum." diyordu. Buna rağmen insanlar Aşk ile ona koşuyorlardı. Neydi? Dünyanın bütün bölgelerinin kendilerine açılacağını, ayaklarını altın havuzunun büyüyeceğini ve gizlice okudukları Kur'an'ın ufuklarda yankılanacağını sadece kendi nesillerinde veya sadece Arap yarımadasında değil, bütün zaman ve mekânlarda yankılanacağını tasdik etmeye müminleri sevk eden neydi? Neydi? Söyler misiniz? Resullerin haber verdiği bir takım haberleri müminleri tasdik etmeye götüren şey neydi? Onlar ne önlerinde, ne arkalarında, ne sağlarında, ne sollarında bakıyor ama bir destek, bir kuvvet bir şey göremiyorlardı. Yalnızca kavurucu sıcaklık, bitkin düşürücü açlık, yakın mesafeden atılan taşlar, dikenli ağaçlar, Sanki şeytan başları gibi başını çıkaranları görüyorlardı. Kalplerini kesin iman ve azimle dolduran bu kadar sıkıntıya rağmen neydi? O, sadece Abdullah'ın oğluydu. Bütün bunlara sahip olan ancak oydu. Onlar onun bütün fazilet ve meziyetlerini gözleriyle görmüşlerdi. Temizliğini, iffetini, dürüstlüğünü... Doğruluğunu, cesaretini görmüşlerdi. Yüceliğini ve bir o kadar inceliğini görmüşlerdi. Aklını ve meseleleri açıklığını görmüşlerdi. Güneşin onun doğruluk ve yüceliğiyle parıldadığını görmüşlerdi. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Bugünün vahiyini, yarının düşüncelerini ortaya koymaya başladığında hayatın değişip geliştiğini, görmüşlerdi. Bütün bunları hatta daha fazlasını gördüler. Bir perde arkasından değil, yaşayarak, hissederek, aklederek, ruhlarının derinliklerinden hissederek gördüler. Bir Arabi o asırlarda böyle bir şey görüyor ve araştırıyor, tetkik ediyor. O asırda bunu sana bilir kişi gibi kim haber verebilir? Onlar çok iyi iş süren, bebeğin organlarına bakarak kime ait olduğunu bilebilen ve kuşların seslerinden iyi ya da kötü yorumlar yapan insanlardılar. Bir kimsenin ayak izini gördüklerinde, bu falan oğlu falanın ayak izidir derlerdi. Konuşanın nefesini koklar ve onun doğruluğunu veya yanlışlığını anlarlardı. Mekkeliler Hazreti Muhammed'i gördüler. Dünyaya geldiği andan beri beraber yaşadılar. Onun hayatından hiçbir şey onlara gizli kalmadı. Çocukluk yaşamı bile gizli kalmamıştı. Çünkü bu çağda çocuk sahiplerince gözetim altında tutulmaktaydı. Efendiler Efendisi göz önüne alındığında o bütün Mekke halkınca görülmüş ve ilgi görmüştü. Çünkü onun çocukluğu diğer çocuklarınki gibi değildi. Kendisinde yetişkin bir adamın hali görülmesi ve çocukluktan erkek ciddiliğine yönelmesi ölçüsünde bütün insanların gözleri ona çevrilmişti. Misal Kureyş uluları, Kureyş'in önderleri çocuklarla oynamaktan uzak duran ve oyuna her çağrıldığında ben onun için yaratılmadım diyen Abdülmuttalib'in torununu konuşuyorlardı. Aynı zamanda süt annesi Halime'nin anlattığı olağanüstü haberlere normal bir çocuk olmadığını ve ancak onun durumunun Allah'ın bildiği bir sır olduğunu, geleceğin her şeyi aydınlatacağını konuşuyorlardı. Biliyorlardı, gizli değildi. Gençliği ne güzel gençlikti. En temiz, en pak, yine kavmi onu konuşuyordu, yine onunla meşgul oluyordu. Yetişkenliği ise bütün gözleri kamaştıracak, Duyanları şaşırtacak, Kalplere heyecan verecek ölçüdeydi. O, bütün bunların fevkindeydi. Yaptığı her şeyi başkalarıyla kıyaslıyorlar Ve onda hak, hayır ve güzellikten başka hiçbir şey göremiyorlardı. Onun hayatı beşikten mezara kadar apaçık bilinmekteydi. Bugün bile, noktasından virgülüne kadar, bilinmekte olduğu gibi her bakışı her adımı her kelimesi her hareketi hatta her rüyası ve hatırına gelen her şey dünyaya geldiği günden itibaren bütün insanlarca gerçek kabul edilmiş uydurma bulunmamıştı sanki Allah şöyle buyurmak istiyordu işte bu size gönderilen elçimdir akıl ve mantık delilidir Anne karnındaki cenin halinden itibaren işte hayatı önünüzdedir. İşte hayatı önünüzdedir diyor sanki. Dünya yaratıldığından bu yana hayatı noktasından mürgülüne Efendiler Efendisi gibi kadar Araştırılan didik edilen bir başka şahsiyet Var mı söyler misiniz Aklımız ve mantığımızla araştıralım Muhakeme edelim Bir şek şüphe bulabilir Veya görebilir miyiz Bir kere yalan söyledi mi Bir kere hayatında ihanetlik etti mi Alçaldı mı Bir insana zulmetti mi Terbiye dışı davrandı mı Sözünden döndü mü? Akrabalık bağlarını kesti mi? Halkını ihmal etti mi? Hakkı terk etti mi? İnsanlığı terk etti mi? Bir kimseye sövdü mü? Bir puta bir şirk metağına yöneldi mi? Hayatını araştıranlar ya da araştırmayanlar Baktıklarında bu sorulara tek bir şey diyecekler Hayır doğumundan vefatına kadar Hayır. Onun hayatının son noktasına kadar araştıralım. Hayatının herhangi bir devresinde bir kapalılık görülebilir mi? Hayır. Hayatını bu azamet yücelik ve temizliğiyle gördüğümüzde akıl ve mantık kırk yaşından sonra bu kişinin yalan söyleyebileceğine ihmal veremez. Kime karşı yalan söyleyecek? Allah'a mı? Halbuki Allah onu kendine elçi olarak seçmiş ve vahiy göndermiş. Hayır, ne his, ne sağduyu, ne vicdan, ne mantık, ne akıl bunu kabul etmez. İlk Müslümanların, ilk iman eden müminlerin, muhacirlerin Resulullah'a gitmelerini sağlayan da onun doğruluk ve dürüstlük timsali olmasıydı. Nitekim onlar ona sığındılar ve zafere kavuştular. Onun elinden tuttular, solu şimdi cennette aldılar. Tereddüt ve duraksama göstermek sizin hızla ve kesin olarak ona, o aşk elçisi bir tanecik sevgiliye, tatlı rehbere koştular. Bütün hayatı böylesine aydınlık bir temizliğe sahip olan insanın Allah'a karşı yalan söylemesi imkan dahilinde midir? Ey beni şu anda dinleyen değerli kardeş, değerli insan! Sağlam, doğru görüşlülükleri sayesinde, o aşk elçisi bir taneciğimizde Allah'ın nurunu gördüler ve ona tabi oldular. Allah Teala'nın Resulünü zafere erdirdiğini gördüklerinde, bu doğru görüşlülükleriyle ürüneceklerdi. Bütün Arap Yarımadası onun dinine girmiş ve ummadıklarının üzerinde servet kapıları kendilerine açılmıştı. Ama yine O'ydu. Zühdünden, takvasından hiçbir şey kaybetmeyen O'ydu. Mekke'deki devrindeki eziyet anlarında neyse, Medine'deki rahatlık anlarında oydu. Mağlubiyeti tattığında neyse, Zaferdeki hali oydu. O hep oydu. O hep oydu. <gülüyor> Zaferler üzerine zafer kazansa da, Rabbine kavuştuğunda da yine aynı şekliyle, O oydu. Hasır üzerinde oyuyor, Hasırın dişleri vücudunda iz bırakıyordu. Onlar bütün ufuklarda bayrağı dalgalanan Allah elçisini minbere çıkıp insanlara yönelip ağlayarak ''Kimin sırtına vurmuşsam işte sırtım gelsin ursun kimin malını almışsam işte mallım gelsin alsın derken görmüşlerdi. Son anında hasta halinde Ayakta duracak mecali olmadığı bir anda gözümün nuru dediği ve asla terk etmediği ama hastalığından dolayı gelemediği namaz hallerindeyken kalkıp bu sözleri söylüyordu. O hep oydu. Gerçekten de hep oydu. İşinin tayinle elde edeceği bir memuriyete amcası Abbas kendisini tayin etmesini istediğinde yumuşaklıkla Allah'a yemin olsun ki ey amcacığım biz isteyene veya hırs gösterene bir işin sorumluluğunu vermeyiz. Hak edene veririz derken onu görmüşlerdi. O hep oydu. İhtiyaçları anında insanların dertlerine ortak olduğunu, kendinden ve ehli beytinden önce insanlara koştuğunu ve onun insanlar içinde ilk acıkan ve en son doyan biri olduğunu görmüşlerdi. O yüzden ona koşuyorlardı. İlk iman eden müminler, Hidayete erdirdiği için Allah'a bol bol hamd ve şükürde bulunacaklar, sonra da böyle bir ileri görüşlülük gösterebildikleri için kendilerini mutlu sayacaklardı. O aşk elçisi bir taneciğimizin hayatı, sahibinin doğruluğuna yeterli bir delildir. Ben size gönderilmiş Allah elçisiyim dediğinde gerçek büyüklüğü ortadaydı. Yine hayatının temizliği, Eşsizliği, yüce elçinin büyük öğretmenin doğruluğunun açık deliliydi. Hayatının hiçbir devresinde düşüklük veya kötülük görülmemişti. Doğumundan ölümüne kadar aynı seviyeyi korumuştu. İdidaldi. Gündüzün parlaklığı gibi açıktır ki, bu eşsiz hayatın ve peygamberliğin sahibi ne makam, ne mal ve ne de ululuk için, önderlik için çalışmıştır. O bunlar için yapmamıştır. Bunların tamamını ona verdiklerinde o bir an bile hayatını değiştirmemiş. Eskiden nasılsa öylece devam etmişti. Kıl kadar olsun hayatının yüksek menfaatlerinden geri kalmamıştı. O yine oydu. İbadet ve cihat hususunda Allah'a verdiği sözden dönmemişti. Gecenin son yarısında kalkar, abdest alır... Her zaman olduğu gibi Rabbine yalvarır, ağlar, namaz kılar, ağlar, seni seviyorum Allah'ım, sana aşığım Allah'ım der, ağlar, ümmetini düşünür, ağlar, ağlardı. Önünde tepeler büyüklüğünde mal biriktiği halde o, bu malları Müslümanların en az alanı kadar alırdı. Şehirler onun davetine yöneldiği, peygamberliği önünde divan durduğu halde o, zerre miktarı kibir ve gurura kapılmamış, onlara davetini iletmişti. Bazı insanlar yanına geldiklerinde ondan çekinerek yüzlerinde keder belirirdi. Bunun üzerine ''Rahat olunur, ben Mekke'de kuru et yiyen bir kadının oğluyum'' derdi. Bütün düşmanları onun dinine silahlarıyla saldırmış ve her taraftan baş kaldırmıştı. On yıl geçmeden Mekke fethedildiğinde bütün bunlara karşılık o eski düşmanlarına ''Gidiniz, hepiniz özgürsünüz.'' demişti. Hepsini affetmişti. Hiç kimseden intikam almamıştı. Mekke'yi fethettiğinde başını kaldırıp gururla girmek hakkı olduğu halde Başı önüne eğik, Rabbine şükreder vaziyette Mekke'ye girmişti. Kabe'ye vardığında putlara yönelip onları tek tek düşürürken, İsra suresinin 81. ayetini okuyordu. Hak geldi, batıl yok oldu. Batıl yok olmaya mahkumdur. Söyler misiniz? Böyle iken onun peygamberliğinden şüphe edilebilir mi? Bir insan ki hayatını davasına adasın Sonuçta da ne şahsi menfaat, ne makam, ne mevki, ne de nüfuz beklesin Hatta tarihin bile kendisini ebedileştirmesini istesin Sadece Rabb'i katında ebediyeliği arzulasın Bir insan düşünün, bir insan ki çocukluktan kırk yaşına kadar tertemiz bir hayat sürsün Sonra kırk yaşından ''Vefata kadar hayatını ibadet, doğruluk, cihad uğrunda geçirsin. Batılılar yok olup, karanlık yok olup, onun ibadet ve peygamberliği payidar olsun, sonra da bu insan yalancı olsun.'' Söyler misiniz? Mümkün mü? Ne hususta yalancı olabilir? Normal bir insan bile bu konuda yalandan uzak dururken, Allah'ın peygamberi elbette uzak duracak değil mi? Biz deriz ki sevgili dinleyiciler, akıl ve mantık her zaman olduğu gibi ben Allah'ın Resulüyüm dediğinde onun doğruluğuna en iyi delildir. Doğru işleyen mantık, yeterli akıl, hayatı baştan sona böyle olan bir insanın Allah'a karşı yalan söyleyemeyeceğini bilir. Ona koşan ilk inanan müminlerin ve onun adımlarını adım adım takip eden Aşk elçisi hesabının hayatlarının Allah'ın hidayetinin yanı sıra akli ve mantıki delilleri de apacık günümüze kadar uzanmış değil mi? Her birinin hayatı ve Allah Resulü'nün hayatı delil olarak yetmez mi? İşte peygamber olmadan önceki Hz. Muhammed ve işte peygamber olduktan sonraki Hz. Muhammed, işte beşikteki Hz. Muhammed, işte ölüm döşeğindeki Hz. Muhammed... Hiçbir göz, onun hayatının hiçbir sayfasında ve ayrıntısında en küçük bir farklılık göremez. Hayır, aslan. Şimdi peygamberliğinin ilk yıllarına bir gidelim. Sebat, doğruluk ve yücelik bakımından tarihte bu ilk yıllara benzeyen bir devre göremedik şu ana kadar. Bu yıllar, o insanlık öğretmeninin ve yol göstericisinin meziyetlerinin sergilendiği yıllardır. Aşkın sergilendiği yıllardır bu yıllar. Onun hayatının ve kahramanlığının özellikle mucizelerinin sergilendiği canlı bir kitaptır. O anlar, o yıllar. Tek başınaydı bu yıllarda Rasulullah. Dünya rahatı, emniyeti ve istikrarı içinde olanlar onu terk etmişti. Çünkü hoşlanmadıkları bir şeyle insanların karşısına çıkmıştı onların karşısına akıllarına hitap ederek çıkıyordu. Duygu yerine toplumun aklına hitap daha zordur. Allah'ın elçisi sadece bunu yapmadı. Eğer insanlarla ortak değerleri paylaşıyor veya ortak düşünceler içindeysen onların akıllarına hitap etmen kolaydır. Ama uzak bir gelecekten bağırdığında sen görebilirsin ama insanlar göremez. Sen yaşayabilirsin ama insanlara idrak edemez. İnsanların aklına hitap ettiğinde ve hayat esaslarını yıkmaya onları ayaklandırdığında ki senin bundan ne şahsi amacın ne yücelik beklentin ne de bir isim olsun gibi bir düşüncen vardır. Bunlara bir tehlike vardır ki o da ancak müminlerden ve iyi kimselerden azimet sahibi olanların anlayacağı bir şeydir. İşte bu ortamın kahramanı ve eşsiz mimarı, aşk elçisi Azah Resulü Hazreti Muhammed'di. Bu ortamda putlara ibadet, hak ibadet sayılıyor, onun alamet ve işaretleri hak din kabul ediliyordu. Tevhid kelimesini ansızın söylemeden önce eğer eşsiz zekasını kullansaydı güç yol ve ağır şartlar ona kolaylaşırdı. Çünkü bütün toplumu yıllarca ibadet etmekte oldukları ilahlardan koparmak hem onun gücü dahilindeydi hem de hakkıydı. Kavminden ilk anda karşı çıkan ileri gelenler ile onların destekçilerini kuşatır ve mağlup edebilirdi. Ama o bunu yapmıyordu. O aşk elçisiydi. O gönülleri fethedecekti ve öğret oluyordu. O sevdayla yanan günüllerin peygamberiydi. Bu onun Resul olduğuna işaretti. Semavi sesi kalbinde işitti. O ses ona otur dedi, oturdu. Tebliğ et dedi, duyur insanlığa aşkı imanı dedi. Oturdu, tebliğ etti, duyurdu. sizin ve kaçmaksızın bunları yaptı. İlk olarak insanlara peygamberlik cevheriyle şöyle sesleniyordu. Ey insanlar ben size gönderilmiş Allah'ın elçisiyim ona ibadet edin asla ona hiçbir şeye ortak koşmayın putlar boş batıl İlk olarak onlara apacık kelimelerle sesleniyordu böylelikle de koyu bir savaşın içine hayatını terk edercesine dalmıştı. Bugün bizlerin ve kıyamete kadar gelecek bütün insanların hayatını kurtarmak için, ocaklarını kurtarmak için kendi ocağını tehlikeye atıyordu. İnsanlar karanlıktan aydınlığa koşsun, karanlıktan aydınlığa çıksın diye terk ediyordu kendini. Anne baba çocuğu için kendini nasıl feda ederse, o da kendisine el kaldırıp taş bile kurtulabilsin diye kendini heba ediyordu. Bir adam ki, Aklı ve yaratılışı tam olanlar onu tanıyabiliyor. Tek başına kavmine karşı duruyor ve onlara davasını anlatıyor. Kelimeler ağzından tane tane, aşk gibi dökülüyor. Sanki bir kuvvet onun açıklamasına yardım ediyor. Bazen ruhunda sıkıntı duyan sevgililer sevgilisi, kavminin ilahlarına ve dinini terk ederek kendisine yöneliyor ve dilediği gibi Rabbine ibadet ediyor. Eğer bu durum o zaman bazı zihinlerde meydana gelseydi, Peygamber Aleyhisselam şirki daha çabuk izale ederdi. İnsanlara kendisinin tebliğiyle görevli bir elçi olduğunu, sessiz durmasının veya kendi içine çekilmesinin elinde olmadığını izah ediyordu. Bütün alem ve tabiattaki kuvvetler birleşse bile onu susturmaya güc etiremiyordu. O konuşuyordu, haykırıyordu... Kayıkıracaktı tüm insanlığa. Kim durdurabilirdi ki? Gel diyordu. Ne olursanız olun. Gelin. Gelin diyordu imana. İslam'a gelin diyordu. Terk edin karanlıkları. içinde bulunmuş olduğunuz huzursuzluk çukurlarını terk edin. Terk edin. Ve gelin aşka. Sonsuz mutluluğa. Haydi, gelin, bu sesi duyanlar koşarak geliyorlardı. Selmanlar geliyordu, Adiler geliyordu, Abdullahlar geliyordu. İşiten koşuyordu, İşitmek isteyen işitiyordu ve geliyordu. Tebliğini yapıyordu aşk elçisi. davet yankı buluyordu gönüllerde. İşte böyle bir anda amcasına geleceklerdi. Ey bu talip, sen yaşça ve şerefçe ve mevkice üçümüzde öndersin. Senden kardeşinin oğlunu frenlemeni istiyoruz. Eğer ona engel olmazsan, babalarımıza, taptığımız putları inkar etmesine, düşüncelerimizle alay etmesine ve ilahlarımızı ayıplamasına daha fazla sabredemeyiz. Ya ona engel ol ya da yaptıklarından karşısına çıkarız. Söyle... ''Mal istiyorlarsa mal, mülk istiyorlarsa mülk, saltanat istiyorsa saltanat, zevk sefa istiyorsa onu verelim.'' diyorlardı. Efendimiz'e bu söz söyleniyordu. Bugün Allah Resulü'nün konumu ne olur sizce? Kendi yolunu tutmuş, bütün dünyadan kopmuş gibi görünen tek başına bir adam. Yardım edilmeyen ve kendisine diş bileyen Kureyş önderlerine karşı gücü olmayan bir adam. Allah Resulü cevap vermede tereddüt göstermiyordu. Azminden bir şey kaybetmiyordu. Kesin olarak inandığı davasını araştırma ihtiyacını da duymuyordu. Davanın kesinliği her şeyin üstündeydi. Ve davanın karşılığında haykırıyordu karanlık gönüllere. Ey amca, güneşi sağıma, ayı soluma verseler. Ben bu aşk davasından vazgeçmem. Canımdansa Çoktan vazgeçtim amca Güzeller güzel Rabbimizin selamı Rahmeti bereketi üzerine olsun Ey sevgilimiz Ey bir taneciğimiz Ey tatlı rehberimiz Muhammedimiz Ey nebi Ey kahramanların kahramanı Senin sözlerin kahramanlık sözü Bu ani cevap karşısında bu talip Yeğenin elinden tutacaktı İstediğini söyle Ben seni hayatta olduğu Mütece bırakmayacağım diyecekti Böyle bir tabloyu Hangi şerefli insan gösterebilir Söyler misiniz Onun hak üzerine Sebatı Peygamberliği yerine getirme doğrultusunda Sürekli gayreti Allah yolunda hiçbir korkudan yılmayan azmi Kendisine bir çıkar Sağlamak için değildi Bilakis onun gayreti, akılları gayrete getirmek, onları ikaz etmekti. Uyanmayı bekleyen ruhları ve akılları uyandırmaktı. Onları hak nurunun peşinden sürükleyip, akıllarını tezkiye etmek, temizlemek, arındırmak ve onlara doğru yolu göstermek için gelmiş olan sadık, doğru, emin kişinin peşinden sürüklemekti. O böyle bir aşk açısıydı. O böyle her taraftan nisanların zulmüne maruz kaldığı bir dönemde amcası Ebu Talibi ve bir tanecik dostu, bir tanecik destekçisi, annemiz, eşi, Hacı Haticeyi peş beşe kaybediyordu. Kureyş'in bu baskısı ve zulmü altında kalan ve adeta savaş ilan edilmiş olan bir insanı kim düşünür? En büyük hasmı ve düşmanı olan Ebu Leheb böyle bir günde onun korumasını ve himayesini üstlendiğini ilan etti. Fakat Resulullah onun himayesini istemedi. Tek başına sapa sağalan ve dimdik kalmıştı. Görünüşte yalnızdı. Hayır, o Allah'laydı. Ve <Sessizlik> huve <Sessizlik> meakum eynema kuntum. O Allah nerede olursanız olun sizinle beraberdir. Ondan zulmü defedecek kimse yoktu. Zaten bu güçte bir kimse de kalmamıştı. Ebubekir bile ancak ağlamaya güç yetirebiliyordu. Resulullah bir gün Kabe'ye gidiyordu. Kabe'yi tavaf ediyordu ki, gözetleyen Kureyş büyüklerinden bir topluluk onun üzerine atılıp kuşatmaya aldılar. Sen ilahlarımıza hakaret ediyorsun demeye başladılar. Allah'ın elçisi onlara sakin olarak. Evet, o sözleri söylüyorum diyordu. Hepsi birden yaka paça dalıyorlardı. Bunun üzerine koşarak Hazreti Bekir geliyordu. Rabbim Allah diyen sizleri, Dünya ve ahiret mutluluğuna çağırandan ne istiyorsunuz diyordu Allah'ın elçisini taifte gören kimse Onun doğruluğunu bitmez tükenmez azmini ve tam bir dava adamı olduğunu anlardı Yüzündeki ifade onları yegane hükümdar olan Allah'a çağırıyordu Kavminden gördüğü eziyetler ona yetmiyor muydu? Bu eziyetlerin zulümlerin kat kat artması onu sakındırmıyor muydu? Sanki aralarında akrabalık bağı olmayan bir kavme gelmişti. Amcası düşman olmuş, kavminin ileri gelenleri düşman olmuştu. Bu sonuçlar, bu eziyetler onu hiçbir zaman geri adım atma düşüncesine götürmemişti, götürmüyordu. Rabbi ona, sana gereken ancak tebliğdir. Sana düşen senin görevin sadece insanları duyurmaktır diyordu. O da sadece duyurma adına bütün bu sıkıntıları, Göğüs geriyordu Evlat anne babasına bazen karşı gelir ama Anne baba yine evladına kıyamaz Onun zararı uğramasını istemez ya Aşk elçesi Resulullah Kendisini taşlayanlar için bile Bu şefkatle kaldırıyor ellerini Allah'ım Allah'ım Affet Bilmiyorlar ya Bilmiyorlar ya Bilmiyorlar işte Taif de böyle karşılanmıştı. Duvarları yüksek bir bahçeye sığınmakla atılan taşlardan ancak kurtulabilmişti. Bütün bunların yanında şöyle dua ediyordu. Ey Rabbim, bana karşı bir gazabın olmasın da, bana karşı bir dargınlığın, kızgınlığın olmasın da, ''Bütün bu sıkıntılar hiç önemli değil ama afiyetin bana karşı daha geniştir.'' Evet, o bir Rasuldü. Rabbine nasıl bir edeb içine dua edileceğini çok iyi biliyordu. O, Allah yolunun da eziyetin önemi olmadığını vurgularken, aynı zamanda Allah'ın af ah ve bağışlayıcılığını da unutmuyordu. ''Ey Rabbim, senin bağışlayıcılığın daha geniştir.'' Gazabından karanlıkları aydınlatan, dünya ve ahiret düzenini sağlayan nuruna sığınırım. Bu hangi dostluktur ki yüce elçi onu davet için yüklenmiştir? Yalnız başına kalmış, her nereye gitse tuzaklarla karşıya karşıya gelmiştir. Onun gücünü dipdiri ve her zamankinden daha çok kılan, dünyevi bir sebep değildir ki bu davasına sürekli onu İnsanlar onu Taif dönüşünde üzüntülü veya bitmiş görmüyorlardı. Bilakis o, daha bir diri, azmi daha bir bilenmiş durumdaydı. Taif ziyaretinden sonra bizzat bölgelere veya mahallelere kadar gitmek suretiyle kabile kabile tebliğe başlamıştı. Bir gün Kinde kabilesine, bir gün Beni Hanife kabilesine, bir gün Beni Amir kabilesine ve böylece birçok kabileyi dolaşıyordu, sesleniyordu. ''Ben size gönderilen Allah'ın bir elçisiyim. Allah kendisini ibadet etmenizi, hiçbir şeye kendisine ortak koşmamanızı ve karanlıktan yüz çevirmenizi sizlere sunuyor, emin ediyor.'' diyordu. Her kabileye gidişinde Ebu Leheb onu takip ediyor ve insanlara şöyle diyordu. ''Ona inanmayın o delidir.'' diyordu. İnsanlar onu böyle zor bir durumdayken görüyor, düşmanlık ve inkar ile karşılıyorlardı. O ise kendisine yapılan her teklifi, verilen her dünyevi karşılığı reddediyordu. Hatta bu karşılık krallık gibi maddi karşılık bile olsa. İşte böyle bir günde beni Amir bin Sa'a'ya geldiler. Oturdu. Onlar Allahu Teala'dan bahsetti. Kur'an'dan ayetler okudu. Şayet biz seni kral tanımak üzere sana biat etsek, düşmanlarına Allah seni galip getirdiği takdirde bize senden sonra bir krallık düşer mi diye söylediler Allah Resulüne. Allah Resulü cevap olarak, işler Allah'a aittir, o ne dilerse o olur diyecekti. Senin davana ihtiyacımız yoktur diyeceklerdi onlar da. Allah Resulü az bir dünyevi kaşılık için imanlarını satmayan müminleri araştırarak, o yanında dünyevileşen insanları terk ediyordu. İnsanlar onu çok az kimsenin kendisine iman ettiği bir kimse olarak görüyorlardı. Bu kadar sayıları az olmasına rağmen Allah Resulü onların içinde bir dostluk, sıcaklık ve kaynaşma buluyordu. Bununla birlikte Kureyş her kabilenin inananlarını yola getirmek için zor kullanmasına karar veriyordu. Bunun akabinde zulüm, Çıldırtıcı bir kasırga gibi Bütün Müslümanların tepesine Ansızın iniyordu Hiç kimseyi bırakmaksızın Müşrikler eziyet ediyorlardı Küfür nuru söndürmek istiyordu Bunun üzerine Allah Resulü Müslümanların Habeşistan'a hicret etmelerini sunuyordu Böylece bütün düşmanlara karşı Tek başına kalmıştı Niçin o hicet etmemişti Niçin tebliğini bir başka yerde yapmamıştı Herkesi gönderdi de Niye o tek başına kaldı Madem dünyayı isterdi niye gitmedi de kendini o kadar zulüm ve cinayetlerin ortasında, karanlığın, küfrün ortasına koydu, bataklıktaki bir gül gibi. Alemlerin Rabbi Allah sadece Kureyş'in Rabbi değildi ki. Veya niçin etrafındaki insanların kalmasını istememişti. Halbuki onlar ona yardımcı ve destek olurlardı. Az olmalarına rağmen Mekke'deki varlıkları diğer insanların İslam'a girmeleri için bir teşvik unsuru olabilirdi. Sonra içlerinde azımsanamayacak sayıda Kureyş'in ileri gelen ve güçlü ailelerinden kimseler vardı. Osman bin Affan, Amr bin Said, Halid bin Said gibi, Zübeyir bin Avvam, Esvet bin Nefel, Yezid bin Zema, Amr bin Umeyyi gibi, Abdurrahman Minav, Amir bin Ebu Vakkas, Malik bin Uneyb ve Muttalip bin Ezher gibi. Bunlar ve bunlar gibiler oldukça, onların aileleri uzun süre uygulanacak baskı ve zulme razı olamazlardı. Allah elçisi niçin onları etrafına bırakmadı da Habeşistan'ın göç etmelerine izin verdi? Bilakis onlar Mekke'de kalsalardı, ona destekçi olurlardı. İşte dostlar, burada bir tanecik sevgilimizin büyüklüğü ortaya çıkıyordu. Çünkü o, ne fitne çıkarmak ne de savaş çıkarmak istiyordu. Neticesinde zafer ihtimali olsa bile o bunu istemiyordu. Kaldı ki zafer kesindi. Bu aynı zamanda insancılığının ve merhametinin tecellisiydi. Çünkü insanların kendisi sebebiyle eza görmelerine kalbi dayanmıyordu. Halbuki bu tür olaylar her mücadelenin ve cihadın gereklerindendi. Şimdi ise müslümanlar için azaptan koruma yolları bulunmuştu. Öyleyse bütün Müslümanlar bu yola gitmeliydi. Peki niçin onlarla gitmiyordu? Çünkü ona henüz bu yolculuk için izin verilmemişti. Onun yeri bu Küfrün, şirkin, putların bulunduğu yer. Bir olan Allah'ın ismini her tarafa duyuracaktı. Bu arada eza ve cefaya maruz kalacak. Ama bundan asla bir bıkkınlık ve usanmışlık göstermeyecekti. Kim bu sabır ve sebahtı gösterebilir sevgili dinleyiciler Allah aşkına söyleyin. Bütün varlığını ortaya koyabilirse beri gelsin böyle bir insan daha varsa. Bu öyle bir büyüklüktür ki bunu ancak aşk elçisi sevgili peygamberler yapabilirdi. Peygamberliği hakkında şüpheye düşenler büyüklüğü, saflığı ve inançlılığı hususunda herhangi bir şüphe bile kelime gösteremediler. Allah peygamberliği kime vereceğini iyi bilir. Peygamberlik için öyle bir insan seçmiş ki, huy güzelliğinde, yücelikte ve fazilette bir benzeri yok. Fakat o, insanların şahsını yüceltme hususunda abartı etmelerini, aşırıya kaçmadan istemiyor, men ediyordu. Kendisi bir topluluğa geldiğinde ayağa kalkmalarına bile izin vermiyordu. Sevgili oğlu İbrahim vefat ettiğinde güneş tutulmuştu da, bazı Müslümanlar Güneş İbrahim'e özüntüsünden dolayı tutuldu diye konuşuyorlardı. O aşk açısı, bu iddialar ortadan kaldırıyordu o üzüntülü anında bile. Güneş ve Ay Allah'ın varlığına delalet eden iki işarettir. Bir kimsenin ölümü veya doğumu sebebiyle tutulmazlar diyordu. En sıkıntılı anında da o oydu. En rahat anında da o oydu. <Gülüyor> O insanları koruyan ve korunmasını isteyendi. Allah elçisi kesin olarak biliyordu ki, kendisi insanlığın yaşantısını değiştirmek için gelmişti. O ne sadece Kureyş'in ne de Arapların peygamberiydi. Bütün insanlara peygamberdi, bütün cinlere peygamberdi. Güzeller güzeli güzel Rabbimiz, onun davetinin uzanacağı en son noktaya kadar görüş alanını genişletmiş, bayrağının dalgalandığı yerleri göstermişti. Müjdelediği dinin bağımsızlığını ve Allah'ın yeryüzüne bahşettiği ebedi diriliği yakın olarak görmüştü. Bütün bunlara rağmen kendisine, kendi inancına, kendi kurtuluşuna bir pay ayırmıyordu. Kendisini peygamberlik duvarında bir tuğla tanesi olarak görmüştü. Bu yüce insan bütün açıklığı ile şunu ilan ediyordu. Benim ve benden önceki peygamberlerin misali şunun gibidir. Bir adam düşünün ki bir bina yapıyor, onu süslüyor, güzelleştiriyor. Ancak bir tuğlalık yer açık bırakıyor, insanlar binanın etrafında dolaşıyor. O açıklığı görünce hayret ediyor ve şöyle diyorlar, Şu bir tuğla da konsaydı ya, işte ben o tuğlayım, ben peygamberlerin sonuncusuyum. Evet dostlar, işte yaşadığı hayatı, işte cihadı ve kahramanlığı, işte yüceliği ve temizliği, işte hayatında gerçekleşen, kendisi öldükten sonra da var olacak kurtuluş. Tamamı ancak bir tuğla mesabesinde. Eşsiz bir binada tek bir tuğla. O bunu ilan etti, böyle olduğunu üstüne basarak duyurdu. Bu sözü tevazu elbisesiyle süsleyip de, İçten içe nefsini yüceltme amacı gütmedi. Bilakis üstüne basarak söylüyordu. İşte o insanlığın üstadı, peygamberlerin peygamberi sonuncusuydu. O bir nurdu ki insanlar onu aralarında yaşayan bir insan olarak gördüler. Öte dünyaya ahirete irtihalinden sonra da hakikat ve hatıra olarak bildiler. Şu anda biz onun hayatını onun nurunu, o izzat nur olan kendisini kendi hayatımız ile buluşturmaya ve nuru yaşamaya gayret etmiyor muyuz? İşte bu şaşırtıcı tablonun sebebi önümüzde. O yüzden o nurdu, nurdan başkası değildi. Nur Muhammed Aleyhisselam'dı. O öyle bir insandı ki Allah onun şahsında bütün hakikatin görüntüsünü ve insan olmanın yüceliğini toplamıştı. Onunla şereflenen hayat ne kadar yüce. Onunla aydınlanan insan ne güzel. Onun elinden tutup gelebilenler ne kadar güzel. Selam olsun. Selam olsun onun elinden tutup da ötelere gidebilenlere. Selam olsun. Selam olsun küfürün karanlığının en dibindeyken bile dirilme kadına bir adım atabilenlere bulunmuş olduğu her anda Resulullah'ın Bir zat nur olan o yaşantısıyla Hayatındaki o bulunduğu Anı nurlandırabilenlere Bataklığın içinde Olsa da Bataklığın içindeki çıkan Bir gül olabilenlere Selam olsun Seni Seviyorum Allah'ım Seni seviyorum Allah'ım Sana aşığım Allah'ım İlim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam'ın bir tanecik rehberi Hazreti Muhammed'i de çok seviyorum Allah'ım deyip Fettebi'uni yuhbibkumullah ayetince O sevgilinin elinden tutup en yüce dosta gidebilenlere Dünya ve ahiret mutluluğunu onur ile yaşayabilenlere Ve selam olsun Düşünen